Bugünkü sohbetimize Yararlı Sanat Arşivinde 197 numarayla yer alan bir proje üzerinden konuşarak başlayacağız. Projenin adı Women on Waves, dalgaların üzerindeki kadınlar. Rebecca Gombert tarafından başlatılan projede, uluslararası sularda sereden bir gemi aracılığıyla kadınlara güvenli ve yasal kürtaj hakkı sağlanıyor. Gemide yer alan kürtaj uzmanı, kadın doğum uzmanı ve hemşire tarafından doğum kontrolü konusunda bilgilendiriliyor ve kürtaj hakkına kavuşuyor kadınlar. Proje, proje kapsamında yerel örgütler ile yapılan işbirlikleri de çeşitli atölyeler ve bilgilendirme toplantılarını içerebiliyor. Bahsi geçen gemi karadan 20 km kadar uzakta ülkelerin karasularının dışında durduğu için ülkelerin kürtaja dair yasal engellemelerine, engellemelerine de maruz kalmıyor. Ee, kürtaj hakkı doğum kontrolü konusunda bilgilendirme gibi yararlı çıktılarının yanı sıra bu proje ve etrafında yürütülen tartışmalar faaliyetler Portekiz'de 2007 senesinde kürtasının yasallaşması sürecine de destek olmuş. E, Turgut Bey siz bu proje e, özelinde bir şeyler söylemek ister misiniz? Daha evet söyleyebilirim şöyle yani bu proje tabii başlangıçta e, özellikle Kürtaj'ın yasaklandığı ve katolik e, olan e, ülkelerde ama daha sonradan FAS'ta da gündeme geldi. FAS'ta da e, bu, ziyaretle orada da bir e, eylem gerçekleştirdiler. Bir Hollandalı ekip bu tıp hepsi uzmanı hekimler baştaki Rebecca Goldberg olmak üzere ve devletler yani kürtajın yasak olduğu veyahut doğum kontrolünün yasak olduğu ülkelerde hukuken yasak olduğu ülkelerde ee, kadınların bir sosyal adalet açısından aslında. Çünkü yani bu ülkelerde hukuken kürtaj yasal olarak daha doğrusu yasa, yasaklanmış olsa bile e, fakat e, varlıklı bir kadın yine Hı -hı. de bir kürtaj yaptırabiliyor. Hı -hı. Ee, bu belki yasayla bağdaşmıyor ama fiilen bu var mümkün. Ee, dolayısıyla bu, burada söz konusu olan fikir daha e, sosyal bir fayda ve bir anlamda da bir tür e, adilane bir hizmet sunma meselesi. Hı hı. Yani kadınların e, istemediği bir gebelikten kendisini kurtarması için... Hayatını veya işte e, geleceğini veya sağlığını riske sokabilecek eylemlere veya standart altı bir takım müdahalelere kendisini maruz bırakmaması için e, onları güçlendirici bir aktivist, bir e, feminist aktivist e, ve bir anlamda da tabii sağlık temelli bir e, eylemlilik hali. Hı hı. E, böyle bakıldığı zaman bunun tabi sadece e, kürtaj odaklı olması değil ama özellikle önemli olan e, belli haplar kullanmaları tavsiyesinde bulunarak kadınları onların e, adeta çocuk düşürme. Hı hı. E, yani bir sü sü sürekli olmayan bir e, hamilelik halinin benzeri semptomların ortaya çıktığı ve dolayısıyla ee, bir çocuk düş bir bebek düşürme çocuk düşürme hali gibi bir sonuç doğurca e, tıbbi bir müdahale kimyasal bir tıbbi müdahale e, imkanı sağlaması bunu da tabi uluslararası hukuk giriyor orada devreye. O devletin ülkesinde böyle bir eylem yaparsanız o ülke yasalarını ihlal etmiş evet. olursunuz. E, bunu nasıl yapacaksınız? Havada da yapamazsınız. O da ülke e, yasalarına tabi bir alanı oluşturuyor. Onun deniz ülkesi diye tanımladığımız işte bugün uluslararası hukukta kara sularının genişliği 12 deniz milidir. O 12 deniz millik e, alanın ötesindeki açık deniz diye kabul ettiğimiz alanda... Geminin durması ve işte alması, karadan getirmesi, hatta evine bırakması imkanı da tanınabiliyor. Ama tabii yerel örgütlerle iş birliği içinde bunu evet, gerçekleştiriyorlar. Yani. Fakat mesele bir devletin egemenliğine karşı meydan okuma değil. Mesele özellikle buna ihtiyaç duyan fakat olanakları, maddi vesaire ve bilgisi... E, yeterli olmayan e, kadınlar açısından e, bunun e, kendilerine bir hizmet olarak, bir sağlık hizmeti olarak sunulması olarak düşünülmesi e, ön planda. Sonradan bunu şeye dönüştürdüler. Women on web e, adı altında bir <gülüyor> e, biçim aldı bu. Yani e, web tabii teknolojisi, internet teknolojisi geliştikten sonra çünkü 90'lı yılların sonlarında başlamıştı bu <gülüyor> eylem. İnternet yavaş yavaş gelişiyordu ama çok yaygın değildi. Ee, geliştikten sonra web üzerinden bir ağ kurarak e, ve e, ben e, inceledim de e, gelmeden önce Türkçe de e, var e, ayrıntılı formları var şusu var busu var ve tıbbi olarak da sizi sadece kendi bilgilerine mahkum edecek bir iletişim kurmuyorlar. Yani bir kere her şeyden önce bir gebeliğin pozitif olduğuna dair kontrollerin yapılması, bir ultrason çekilmesi vesaire bazı testlerin yapılması gibi bulunduğunuz yerde yerelde onları yapmanızı istiyorlar. <gülüyor> Onların paylaşılması vesaire söz konusu ve yine de şu şu şu belirtiler yani risk sonucu doğru riskli anlama gelebilecek bazı semptomlar varlık gösterdiği zaman da hekime başvurulması ne zaman gerekir onun listesi var ayrıntılı Hı -hı. bir biçimde zaten webde de görülebiliyor dolayısıyla mesele kadınlara özellikle de sosyal bakımdan bir güçlendirici destek sunmak şimdi buna hukuk açısından insan hakları açısından baktığımız zaman insan haklarının hukukla korunması aslında bir önemli bir paradigmaya yönelik derim ki bu güçlendirme kavramıdır. Yani empowerment kavramı İngilizce'de karşılığı olarak o anlamda bir güçlendirmeyi kastediyorum. Yani bütün hak ve özgürlükler aslında bizi güçlendirmeye yönelik bir çabanın ürünüdür tarih boyunca. Dolayısıyla sizin bir hakkınızın tanınması o hakkınızın aynı zamanda korunmasına ilişkin yolların, mekanizmaların, yöntemlerin de kabulünü de gerektirir ve bunun takibini gerektirir. Burada yapılan iş kadının hem Üreme sağlığı hakkı bakımından e, ve kendi bedeni üzerindeki hakkı bakımından e, belli kısıtların, yasal kısıtların söz konusu olduğu ülkelerde o güçlendirmeyi ona sağlamak talebi doğrultusunda. Hem de aynı zamanda e, bu imkanlardan yoksun yani sosyal bir, e, sosyoekonomik bir aynı zamanda e, yarar da gözeterek bireysel anlamda. Toplumun daha e, düşük gelirli veyahut bilgi düzeyi düşük kesimlerinin de böyle bir hizmetten uh -huh. e, ve yüksek standartta bir tıbbi hizmetten yararlanması meselesi. Bu tabi protestolara yol açmıyor değil açtı. E, kendi ülkelerinde de açtığı gibi <gülüyor> kürtaj malum e, insanların iki kutba ayrıldığı bir mesele. Uh -huh. İşte FETÜS'ün e, hakkı üzerinden bakanlar bunu dini gerekçelerle tanımlayanlar e, veyahut işte yaşam hakkı açısından bakanlar olduğu gibi. Bunun tamamen kadının bedeni üzerindeki söz söyleme özelliği bağlamında değerlendiren daha çağdaş feminist evet. yorumlar da söz konusu dolayısıyla bu hekimlerin durduğu yer orası. Hı hı. Ee, o bakımdan e, böyle bir aktivizm olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kadın hakları aktivizmi, bir kimlik odaklı bir aktivizm. Roman on Waves tabii çok şey. Ee, özel ve insan hakları aktivizmiyle sanatın kesiştiği noktada kendine has bir e, örnek olarak değerlendirilebilir. Evet. Peki siz bir insan hakları aktivizmi e, tarihi perspektifinden sanatın bu aktivizmin bir aracı olarak kullanıldığı örnekler de Tarihte nereye kadar gidebiliriz geriye? Buna dair birkaç şey söylemek ister misiniz? Ne zaman yolları kesişti bu aktivizmin ve sanatın? Valla aslında bakarsanız yani mesela ben bir İstanbul'da bir müzayedede görmüştüm ikinci Meşrutiyet döneminde resim ve yazı üret çoğaltmaya elverişli. Taşınabilir o zaman şimdi kayboldu tabii ama bizim öğrenciliğimizde falan vardı teksir makineleri vardı böyle kollu çevirerek mürekkeple çoğaltılır, çoğaltılır bir metin çoğaltılır hatta bütün politik bildiriler sokaklardaki hmm. gösterilerin veyahut sınav kağıtları falan o yolla çoğaltılırdı. Bu alet mesela bunun hem resim yani görsel olarak bir şey çizdiğiniz zaman onu da çoğaltabiliyorsunuz. Hı hı. Mesela Türkiye'de e, özellikle işte bu Osmanlı'nın son döneminde özellikle Hamit döneminde e, bir muhalefet aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Hı. Karikatürün kullanıldığını görüyoruz. Türkiye açısından baktığımız zaman çok zengin bir zengin bir tarihi var. Yani ben sanat tarihçisi olarak da bir konuya bakmak konumunda değilim. Tahmin edeceğiniz gibi ama kendi tarihimiz açısından dünyada da var. Yani özellikle mizah üzerinden sanat veyahut performans sanatları açısından çok ön planda Türkiye'de ve yurt dışında örneklerini bulmamız mümkün. Hatta mesela Goya'nın e, Fransa İspanya savaşına ilişkin bir dizisi vardır. Bu özel bir teknikle yapılmış gravür dizisidir. E, onu Susan Sontag kitabının da kapağını yaptı. E, Regarding the Pain of Others adlı kitabını, yani Hı -hı. başkalarının acısına bakmak adlı. Türkçe'de çevrilen bir kitaptır Hı -hı. o. İkinci baskısını yaptı. Son kitabı, hayattaki Hı -hı. son kitabı. Tek... Onun kapağı e, şeydir. Koyan. Bu Goya'nın işte 1800'lerin başlarındaki Fransa Savaşı'nda bir idam edilmiş kişiyi dar ağacında izleyen düşman askerinin o keyifli ve muzaffer görüntüsüdür. O dizinin yer aldığı sergi İstanbul'da Pera Müzesi'nde sergilenmişti Goya sergisinde ha. çok ilginçti. Şimdi bu açıdan ha. baktığınız zaman... Aslında bu da bir protestodur. Öyle. Yani Goya'nın bildiğimiz tabloları dışında toplumun itilmiş, kakılmışları, o yeraltı insanları, fahişeler, işte hırs şeyler, hırsızlar, katiller vesaire gibi e, ...toplum dışı kabul edilen ötekileştirilmiş o kesimlere ilişkin bir dizisi var ve bunları tema olarak kabul ediyor. <gülüyor> yani bir sarayda da e, bir portre çizmekle birlikte bunu da yapması açısından. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman e, burada tabii bir muhalefet bir e, aslında eleştirelliği de bulmak mümkün. O bakımdan e, öyle eminim ki e, inanıyorum ki daha e, geçmiş yüzyıllara kadar götürülmesi de mümkün olabilir... Ama e, günümüzde tabii e, sokak sanatı olarak işte Paris 68 olaylarının mesela Hı. afişleri e, bunlar bugün hala çok değerli örnekler olarak sayılıyor. Türkiye'de de hatta böyle bir sergi de yakın birkaç yıl önce Hı. Tophane'de depoda sizin komşunuz Hı. düzenlenmişti. Ottu e, afişleri. Hı. E, afişe çıkmak gibi kitap altın e, hep kitap olarak da yayınlandı bildiğim kadarıyla o sergide de yani bunlar böyle el baskısı ve protesto afişleri e, tabi diğer ülkelerde de örneklerini bulmak mümkün hı hı. E, diğer sanat alanlarında da bulmak mümkün. Hı hı bazı mesela el kameralarıyla çekilmiş filmler var. Video, video aktivizm belki video son dönemde. Olarak son dönemde de var. Eskiden de işte o 8 milimetre film kameralarıyla falan mesela işkenceyle mücadele eden Witness diye bir yani tanık diye bir uluslararası sivil toplum örgütü kendisi böyle ikinci el kameralar falan temin ediyordu. Çok yerelene nüfuz edebilmek için. Kılcal damarlarına dünyaya girip bak. ve dolayısıyla evet o videoların çekilmesi, insan hakkı ...filallerinin özellikle... ...tespit edilebilmesi için... ...ama bugün tabi video art bakımından... ...ayrıca bambaşka bir mecra daha... ...oluşmuş vaziyette. Şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Olur. Ne dinleyeceğiz Sürgüt Bey? Ee, Valla bildiğim kadarıyla... Neil Young'ın bir parçası... ...fakat hem... ...sanatçı olarak benim eski dönemden... ...Crosby Stills'ın... Yani ...Young döneminden hem solo çalışmalarıyla... ...çok sevdiğim bir sanatçı... ...fakat burada... Onun Jim Jarmusch'un Dead Man adlı filmdeki anatema ya ilişkin bestesi. Açık Radyo Dinleyicileri Yararlı Sanat Aşığı Programı'nda Hukuk, hukukçu akademisyen Turgut Arhanlı ile beraber insan hakları aktivizmi ve sanatın yollarının kesiştiği anlar üzerine konuşmaya, sanatın bir araç olarak aktivizme nasıl hizmet ettiğini konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz dünyadan örnekleri konuştuk. Women on Waves işi, dalgalar üzerinde kadınlar işi üzerinden ee, kürteş hakkının ee, bir sanat pratiği olarak e, sosyal eşitlik anlamında sağlanması üzerine konuştuk. Şimdi belki programımızın ikinci kısmında biraz Türkiye'den örnekleri konuşabiliriz. Sizden duyduğum e, nevtaktics.org insan evet. hakları aktivizminde e, yeni taktikleri listeleyen bir site sizden duymuştum. Orada da evet. Türkiye'den bazı örnekler olduğunu söylemiştiniz. Böyle çok öne çıkan, e, göze çarpan örnekler olduğunu söylemiştiniz. Evet. Hatırladığım kadarıyla e, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi bunlardan bir tanesiydi. Bir tanesi, evet. Bir diğeri de polislere işkence karşıtı eğitim evet. videoları seyrettirilmesi üzerine bir işti. Evet. Bu işler hakkında biraz bir şeyler söyleyerek başlayabiliriz belki Tabii. Türkiye örneklerini konuşmaya. Tabii. Bu 90'lı yıllar daha doğrusu şöyle <gülüyor> 1970'lerin ortalarıyla 80'lerin ortaları arasında dünyada Özellikle Nestle firmasının bu bebek mamalarıyla ilgili pazarlama kampanyalarına karşı e, büyük bir karşı kampanya başlıyor ve boykot eylemi gerçekleştiriliyor. Çünkü e, Nestle böyle bir... E, ...tıbbi görüntü içerisinde... ...pazarlama elemanlarıyla... özellikle de gelişmekte olan ülkelerde... ...bebek mamalarının... ...o dönemde anne sütüne... ...alternatif olabileceğini ve daha değerli olabileceğini... ...anne sütü ürünü bununla beslenmesi gerektiğini... ...çocukların bir... ...pazarlama dili olarak... ...oluşturuyor fakat... ...sonradan tabi bu toz mama... ...suyla karıştırılması gerekiyor... ...çok hijyenik şartlara sahip su kaynaklarınaının ...bulunmadığı ülkelerdeki insanlar... Çocuklarının işte enfeksiyon kapması veyahut çok fazla sulandırarak yeterince beslenmemesi gibi sonuçlara ve bebek ölümlerine yol açıyor. Bunun üzerinde küçük bir grup, bir uluslararası ağ oluşturarak bu boykot eylemini gerçekleştiriyorlar. Fakat sonradan bakıyorlar ki iş aslında hak sahibi olan kişilerin güçlendirilmesiyle ilgili bir mesele. Bu işin başını çeken kişilerden bir tanesi şimdi... Kendi sivil toplum örgüt alanından çıktı. Harvard Üniversitesi'nde Kennedy School of Government'ta öğretim görevlisi Douglas Johnson diyor ki o Minnesota'da bir iş, işkence mağdurları merkezi var. Hı hı. Center for Victims of Torture. Oradan bir davet alıp orada çalışmaya başlıyor ve şunu fark ediyorlar yani bir işkence mağdurunun işkenceye maruz kalmış bir insanın Amerika'da veya Amerika dışı bir ülkede orada rehabilitasyonu gerçekleşiyor. Aynen bizim Türkiye İnsan Hakları Vakfı da bu modeli e, uygulayan bir kurumdur veya Danimarka'da benzer kurumlar var, Meksika'da var. E, bunlar e, aslında hak sahibi olan o mağdur kişinin e, yeniden e, o travmaya maruz kaldığı dönem öncesine dönebilmesi için onu güçlendirmeye ihtiyaç nun farkına varıyorlar. E bu güçlendirmek sadece tıbbi şartlarla ilgili bir mesele değil, onun o yıkılan onurunun, kişiliğinin e, yeniden inşasına ilişkin bir süreç. Dolayısıyla bütün hak ve özgürlükler bakımından aslında bu güçlendirme kavramının biraz önce de temas ettiğim büyük değer taşıdığını görebiliriz. Hı hı. İşte burada aslında bunu e, gerçekleştirmekte tabii çok farklı yöntemler önem taşıyor. İnsan hakları aktivizmi de önemli olan e, üç temel soru var. E, siz e, kimsiniz? Yani bir aktivist bir politikaya girişeceksiniz, bir eylemlik haline girişeceksiniz. Önce kendinizi tanımanız lazım. Kim oldunuz? Bu da 2500 yıl öncesinin e, işte Çinli Sun Tzu'nun e, ortaya koyduğu Savaş Sanatı kitabının ki bugün e, bir kitapçıda İstanbul'un yabancı kitap ve Türkçe kitap satan kitapçısına girdim. 30'a yakın çevirisinin olduğunu gördüm. Hı hı. Çünkü şirketler dünyası da bunu kullanıyor. E, o rekabet ortamı içerisinde. Birinci soru kendinizi nasıl e, tanınıyor, tanıyorsunuz? Gücünüz ne? Yani ne yapabilirsiniz? İkincisi hasmınız ya da hedefiniz. Kim? Ya da kimler? Veya ne? Ee, bunları bilmeniz gerekiyor. Ve üçüncüsü de nerede bu eylemliliği ve nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani karşı karşıya gelen bu aktivist eylemliliği nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu çok klasik üçlü e, soru. Analiz sorusu. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bunun içerisine tabii sanatsal bir ifade girebiliyor. Politika <gülüyor> ve sanat girebiliyor. Politikayı Böyle, mekanın konfigürasyonu diye tanımlıyor. Mesela Jacques Rancière Fransız düşünür. Yani mekanın konfigürasyonu aslında sanatla da çok örtüşen bir dil ve hedef. Bu açıdan baktığınız zaman dolayısıyla evet bir ifade özgürlüğü belki. Fakat e, ifade özgürlüğünü aynı zamanda bu açıdan da düşünmek lazım. Türkiye'de ben e, o bir dakika e, yani sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri bu susurluk e, olayı nedeniyle patlak vermişti. Ve böyle bir eylemlilik, e, aktivizm düzenlenmişti o tarihte bir grup kişi tarafından. O da işte... Polis, şey, bir böyle mafya grubu ve bir takım başka yani devletin bazı ajanlarıyla işte yeraltı örgütlerinin bir aradalığına da milletvekilleri dahil bir iş ortaya çıkartılması meselesiydi malum bir kaza sonucunda. Buna karşı bir eylemlikti. Fakat şu oldu, aktivizmde bu önemli... Katılımı çok kolaydı çünkü saat 9'da 21'de akşamleyin bir dakika evinizdeki elektrikleri söndürün dendi. Fakat öyle bir hale geldi ki insanlar sadece söndürmekle kalmadılar. Yakıp söndürmeye başladılar. Dolayısıyla İstanbul şehri böyle yanıp sönen ıı, ışıklarla yani ateş böcekleri gibi yanmaya başladı. Ve daha yaratıcı şeyler mesela işte tencereler tavalar falan o zamanlar çıktı vurulmaya pencerelerde evet, falan. Ve gürültü yapılırdı. Ve hocam. gürültü çıkartılması. Hı -hı benim bir arkadaşım balkona çıkıp, çıkıp saksafon çalıyordu. Saksafon çalan biriydi o. İşte ben de Jimi Hendrix soloları falan çalıyordum böyle yüksek volümle. Ona da katkıda bulunmak üzere falan o tarihlerde. Neyse yani demek istediğim katılımcılığın ve yaygınlığın ve Yenilemeye, gelişmeye ve sürprizlere de açık bir eksende ilerlemenin söz konusu olabildiği ve bunun işte sanatında yer aldığı tabii bir eylemlilik haliydi bu. Türkiye bakımından hakikaten hak savunuculuğunun önemli örneklerinden biriydi Kısaca diğer işten de bahsedelim biraz. Diğer önemli. işte ise şöyle o zaman şimdi kapatıldı ama polis akademisinde yani polislerin yüksek düzeyde mertebede görev yapacak olan elemanların eğitiminin yürütüldüğü polis akademisi bünyesinde işkence suçunu işlemiş olmaktan hakkında adli soruşturma açılmış polislerin mahkeme duruşma salonundaki görüntülerinin kayda alınması videoya alınması. Ve e, eğitim kurumunun, o, polis akademisinin müfredat programında bunun yer alması ve öğrenci, polis akademisi öğrencilerine izletilmesi. Hmm. Bunun tabii işkenceyle mü, mücadele etmek bakımdan önemli ve takdiri şayan bir, hmm. e, poli, bir eğitim politikası olduğunu söylemek mümkün. Yani oradaki o çaresizliğin ve bir hesap verme halinin ...paylaşılması çok önemli bir devlet politikasıydı. Bu bir devlet kurumuydu ve devlet okuluydu dolayısıyla ikinci örnek bu bir havuzcuktur çünkü o söylediğiniz insan aklında yeni taktikler projesi hala devam ediyor <gülüyor> newtactics.org diye girildiği zaman internette de erişilmesi mümkün orada Türkiye'den iki önemli örnek olarak bu taktik havuzuna bunlar girmiştir tabi dünyadan örnekler de var Bunu çok da zengin bir arşiv oraya çok girip zengin bakmakta. Bir arşiv çok bakıldığı zengin. zaman ve tabi kategorize edilmiş bir takım eylemlik halleri de var yani savunma taktikleri var mücadele taktikleri var koruyucu taktikler var vesaire yani bir şekilde belli işlevselliği itibariyle de tasnif edilmiş e, taktikler bunlar veya aktivizm örnekleri Bunlar tabii aynı zamanda sanatın yararı üzerinden de birlikte değerlendirilebilecek bağlar kurulmasını da sağlıyor. Yararlı sanat arşivine aslında tamam. büyük eşlik, ölçüde, edebilecek büyük eşlik edebilecek bir başka arşiv olarak Ve çok düşünmemiş. hatta ortak bazı eylemlilik hallerinin her iki tarafta da bulunduğunu ben gördüm doğrusunu isterseniz. Çok teşekkür ederiz Surgut Bey bugünkü sohbet evet, için. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.